Nazihat Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Söküp çıkaranlara, kolayca çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarışıp geçenlere ve işleri düzenleyenlere yemin olsun ki O gün o sarsıcı deprem sarsacak, ardından onu artçısı takip edecek Kalpler o gün korkudan titreyecek, gözleri korkudan aşağı kayacaktır İnkarcılar, çürümüş kemik olduğumuz zaman mı? ''Çukurda yani mezarda daha önceki halimize mi döndürüleceğiz?'' derler. ''O takdirde o diriltiliş zararlı bir dönüş olur.'' derler. Oysa bu dönüş tek bir sese bakar. Bir de bakarsın ki onlar mahşerdedir. Musa'nın haberi sana geldi değil mi? Hani Rabbi Kutsal Tuva Vadisi'nde ona şöyle seslenmişti. ''Firavun'a git, şüphesiz ki o iyice azdı. Ona de ki ''Arınmak ister misin?'' İstiyorsan seni Rabbine yönlendireyim. Böylece ona saygı duyarsın. Sonunda ona en büyük ayeti yani delili göstermişti. Ancak Firavun gerçeği yalanlamış ve isyan etmişti. Sonra hızlıca arkasını dönüp gitmişti. Yandaşlarını toplamış, onlara seslenmiş ve demişti ki ben sizin yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu ahiret ve dünya azabıyla yakalamıştı. Şüphesiz ki bu kıssada saygı duyacak kişiler için ibretler vardır. Sizin yaratılışınız mı daha güçlüdür yoksa Allah'ın oluşturduğu gök mü? Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için göğün cisimlerini yükseltmiş, onları düzene kavuşturmuş, gecesini karanlık yapmış, gündüz ışığını çıkarıp var etmiş, daha sonra da yeryüzünü yaymış, ondan yani yerden suyunu ve bitki örtüsünü de çıkarmış, Dağları yere çakmıştır. O büyük olay gerçekleştiğinde işte o gün insan dünyada neler yaptığını hatırlayacaktır. Görmesi gerekenler için cehennem ortaya çıkartılmış olacaktır. Kim azgınlık yapmış ve dünya hayatını tercih etmişse şüphesiz ki cehennem onların barınağıdır. Rabbinin makamından korkan ve kendisini arzulara uymaktan alıkoyanlara gelince şüphesiz ki böylelerinin barınağı da cennettir. Sana o son saatin demir atma zamanından soruyorlar. Sen onu nereden hatırlayabilirsin ki? Onun sonunun nihai bilgisi yalnızca Rabbine aittir. Sen sadece ondan yani son saatten saygı ile korkanları uyarıcısın. Mahşeri gördükleri gün dünyada sanki bir yatsı vakti veya gündüzün kuşluğu kadar kalmış gibi olacaklar.